Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabade Merhabalar herkese günaydın. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Ee, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği adına e, Melek Nur Dudu olarak karşınızdayım. E, bugünkü konuğum Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Onur Temürlenk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Ee, merhabalar. Bugün e, Türkiye'nin ilk ekolojik yuvası. Evet. E, oğlun özelliği taşıyan Bahriye Üçok ekolojik yuvasından bahsedeceğiz aslında. Evet. Oradan da birazcık e, bu konulara değinmek gibi bir, e, evet. bir arzum isteğim var. Evet. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. E, bu Sahra-ı Cedid'de evet. e, açılan bir yuva. Evet. Sanıyorum 15 Ekim'de açılışını yaptık. Evet açılışını yaptık. <gülüyor> Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla... Açılışımızı gerçekleştirdik hı hı. İsterseniz size Kırışımızın temel özelliklerinden bahsedeyim Evet ondan de, başlayalım Nasıl bir motivasyon ortaya çıktı bu projeyi de aslında bir yandan Tabii, merak şimdi, ediyorum e, Projenin temelinde aslında başkanımızın e, Göreve geldiği günden itibaren Test etmek istediği kolektif yönetim anlayışı yatıyor e, Bu yönetim anlayışı çerçevesinde Kadıköy Belediyesi olarak ilk 6 aylık süreç içinde ...yaklaşık 52 proje geliştirebilecek bir stratejik plan çalıştayı yaptık. Hı hı. Bu stratejik plan çalıştayında kentin paydaşlarından tüm kesimleri çalıştaylara çağırdık... ...ve burada öne çıkan projelerin en önemlilerinden bir tanesi ihtiyaç olarak vuku bulan yuvalardı. çok Çocuk Yuvası da daha önceden projesi hazırlanmış bir yuvaydı. Başkanımız döneminde bu ihtiyacın ortaya çıkmasıyla birlikte... Hızlandırılma çalışmaları başladı. Ee, Sahra Cidit Mahallesi'nde bulunan yuvamız inşaatından iç teşrifatına enerji ve su gibi temel altyapısına kadar çevreci bir tasarım ile yapılmıştır. Toplam 1208 metrekare kapalı ve 1633 metrekare açık alandan oluşuyor. Evet fotoğraflarda da zaten epey evet, evet. bir alanı var. Ee, ısınma ve aydınlatma güneş panelleriyle sağlanıyor. Ee, enerji tasarrufu burada çok ön plana çıkıyor. 3 ve altı yaş arası toplam 110 çocuğa şu anda hizmeti açılmış durumdadır. Hı hı. Ee, bahçesinde ayrıca meyve ağaçları var. Ee, çocukların toprağa dokunabilecekleri, tarımı öğrenebilecekleri permakültür bahçesi var. Hı hı. Çocuklar burada sebze de yetiştirebilecekler. Ee, Yeşilyuva projesiyle her yönüyle sağlık, öğrenim ve öğretim mekanları, enerji tasarrufu ve e, uygulamalı doğa, doğa dostu eğitimi amaçlıyoruz. Evet. Bu noktada. Peki e, evet. tam o noktada sorayım. E, mesela enerji güneş panelleriyle sağlanıyor. Sanıyorum bir de e, yağmur suyu evet. tutma e, evet. Evet. özelliği de var. Bunlar tam olarak kendi kendine yetebilmesini sağlıyor mu? Sağlayacak evet, sağ, mı ya da yuvanın? Yani e, projesi itibariyle sağlayacak. Hı hı. Şimdi e, buradaki temel amacımız... Yeşil çatı uygulaması ile yağmur sularının arındırılması, hı hı. E, doğal ışığın kullanımı, güneş enerjisinden yararlanma, hı hı. enerji tasarrufunun sağlanması, yeşil katmanları ile e, oksijen üretiminin sağlanması. Evet. E, genel olarak da izolasyon sistemleriyle ısıtma soğutma maliyetlerinin ve karbondioksit salınımının azaltılmasını amaçladık. E, aslında bu projeyi biraz da... Bizim açımızdan önemli kılan İstanbul'da yaklaşık 6 yaşın altında 2 milyon civarında çocuk var. Hı hı. Bu çocukların sadece 7724'ü kamunun kreşlerinden faydalanabiliyor. Biz Kadıköy Belediyesi olarak şu anda 5 okul öncesi eğitim birimize yaklaşık 450 çocuğa hı hı. eğitim ihtiyacını karşılamış oluyoruz. Hedefimiz bu sayıyı da arttırmak. Arttırmak. Bu evet. Türkiye'deki ilk evet, evet. olma özelliği taşıyor değil mi? Evet. Aslında. İlk ekolojik kreşimiz. Evet, Bir yandan da aslında kentsel dönüşümün çok hayatımızda olduğu yıllarda böyle bir şeyi of. duymak da gerçekten keyif veriyor evet. insana. Diyorsunuz ki o zaman çalıştaylar düzenlediniz aslında halkın direkt olarak bir katılımı söz konusu. Yani evet, ortak evet, kolektif evet. bir bilinçle bu karara varıldı. Evet, Bundan evet. sonraki projelerinizde de herhalde böyle bir yol. Evet aynen. Şimdi Kadıköy Belediyesi'nin... Yönetim anlayışı aslında e, projelerinin felsefesini yaratıyor. Yönetim anlayışımızın temelinde e, az önce de bahsettiğim gibi kolektif düşünme, kolektif üretme, kolektif katılma süreçleri gelişiyor. Bu toplumumuz açısından çok kolay süreçler değil. Hı. Ancak biz e, göreve geldiğimiz iki buçuk sene içerisinde başkanımızın da e, açtığı enerji ve vizyonla burada belirli aşamalar sağladık ve sürekli bir gelişim içinde yürütüyoruz. Çünkü toplumları toplumlarda kalıcı olan, projeleri kalıcı yapan onların üretim tarzıdır. Kolektif şeklinde bir üretim de topluma ve geleceğe yapılacak en iyi yatırım olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Bu noktada ee, geçtiğimiz iki buçuk sene içerisinde çok ciddi projelere imza attık, hayata geçirdik. Bunlardan, e, sondan başlayarak söyleyeyim, e, dün akşam itibariyle Gençlik Sanat Merkezi'ni açtık. Burası 102 senelik bir tarihi kız mektebiydi. E, Kadıköy Belediyesi burayı satın aldı e, ve restorasyonunu gerçekleştirdi. 1250 metrekarelik bir alan içerisinde 4 katlı 11 derslik bir e, sanat merkezi 6 branşta. Nerede bu? Ee, Hasanpaşa, mahallesi Hasanpaşa mahallesi Nazip Bey caddesinde açıldı. 16-30 yaş grubunda altı branşta e, hizmet verecek. Hı hı. E, yani sizlerin de bunu görmenizi isterim. Gerçekten de Kadıköy'e, İstanbul'a e, çok değerli bir eser kazandırıldı bu noktada. Hı hı. Bununla birlikte karikatür evimiz var. Onun da açılışını bir ay öncesine gerçekleştirdik. Hı hı. Karikatür evi de İstanbul'daki karikatür e, Hayatının tamamıyla vücut bulduğu yerlerden biri haline dönüşmeye başladı. Burada da Karikatücüler Derneği ile birlikte ortak bir protokol çerçevesinde etkinlikler düzenlemekteyiz. Hı hı. Ee, onun da binası 1906 yılında inşa edilmiş. Ee, Bugün edeyim konut olarak kullanılmış. 30 Eylül 2016 yılında da tarihinde de açılışını gerçekleştirdik. Ne güzel, benim doğum günümde evet. Böyle eski binaların yıkılmadığını görmek, evet. duymak gerçekten evet. e, mutlu ediyor insanı. Evet. Bununla birlikte bir çocuk yuvasını daha açtık. Bu da Fenerbah Fenerbahçe Parkı içinde yer alıyor. Yaklaşık 400 metrekarelik bir alan. Orada da 100 çocuğumuza hizmet veriyoruz. E, hemen yanında da permakültür bahçesi bulunmaktadır. Per gireyim. Permakültür bahçesi de okuldaki liseli öğrencilerin evet, sanıyor değil mi? Buraya da zaten için. konuk evet, e, evet, almıştık evet, kendilerini. Evet, evet. Kadıköy Belediyesi'nin genel olarak ekolojik yaşama katkısı gerçekten e, iyi olmaya. Evet, evet, evet. Sürekli yani, bir gelişim halindeyiz. Evet, evet. E, Bu kolektif yönetim tarzı ve yönetim anlayışı e, bu sürekliği sağlıyor. Bununla birlikte tabii e, göreve geldiğim süre içerisinde yeşil alan ihtiyacı çok fazla dile getirilmişti. O kapsamda ee, yaklaşık 11 yeni park alanı oluşturduk. On, toplamda da 19 bin metrekareye tekabül ediyor. Parklarımızda işte spor alanları, çocuk oyun alanları, temalı oyun grupları, spor aletleri ve süs havuzları ile işte kavuşmuş bulunmakta. Hı hı. Bisiklet birimi oluşturduk bisiklet gerçekten yani bisiklet yolları özellikle evet. çok büyük çok çok büyük bir problem yani genel olarak evet aynen Anlıyoruz öyle ki... Türkiye'deki ilk bisiklet birimini burada oluşturduk hı hı. bisiklet yolları ve bisiklet aslında Kadıköy'leri için yavaş yavaş vazgeçilmez bir ulaşım aracı olmaya başlıyor bu noktada da bir birim ihtiyacı oluştu arkadaşlarımız bisikletle ilişkin Etkinlik yapan tüm platform ve kurumlarla Sivil toplum kuruluşlarıyla sürekli ilişki ve iletişim halindeler Onların taleplerini karşılamada Onlarla birlikte yeni projeler Üretme noktasında Çalışmaları devam etmekte hı hı. İşte Kültür sanat faaliyetleri de tabii Kadıköy Belediyesi açısından Son iki buçuk sene içerisinde çok fazla Gündeme geldi biliyorsunuz bir Haydarpaşa kitap fuarı gerçekleştirdik evet, evet. 4 gün içerisinde yaklaşık 110 bin Kişi katıldı 500 bine yakın Kitap satıldı burada yani ee, çok kitap satılmış olması Evet da bir evet, evet, evet. çok çok güzel oldu insanların e, e, Haydarpaşa'ya Haydar Paşa'ya sahip çıkması, Haydar Paşa'ya gelmesi, vagonlarda kitap okuması e, nostaljik bir e, öğeyi geleceğe taşımamızda bize Hı. çok katkı sundu. Tabii projelerimiz var. Ben size bunlardan da bahsedeceğim. Hı hı. Ama bunun temelinde yatan şey e, aslında e, başkanımızla birlikte geliştirmiş olduğumuz kolektif yönetim anlayışı. Evet, bu çok önemli Bunu sürekli bir şekilde vurguluyoruz. Projeler yaratılabilir, dışarıdan ısmarlanabilir ama kentin paydaşlarıyla birlikte üretilen projeler hem devamlılık hem katılım hem de geleceğe e, miras bırakma açısından çok daha değerli, çok daha önemli. Bir kent kültürünün gelişmesi açısından bunları biz çok önemsiyoruz. Hı hı. Bu noktada Kadıköy Akademi e, projemiz var. Daha önceden Kadıköy Belediyesi'ne bağışlanmış olan Kadıköy Akademi, e, bir bir bina burası, e, başkanlığımız döneminde e, kent düşünce merkezine dönüştürüldü. Konusundan uzman olan arkadaşlarımızca, Türkiye'de ve dünyadaki e, yerel yönetimdeki gelişmeleri takip eden bir merkez. 15 günlük e, programları çerçevesinde de bizlere, dünyadaki bu değişimleri, yereldeki değişimleri gönderen bir bültenleri var. Buradan takip edebiliyoruz. Çeşitli kentle ilişkin düşünceler de burada tartışılıyor, konuşuluyor. hani Hem Kadıköy'ün yerel yönetim hayatına hı hı. hem İstanbul'un yerel yönetim hayatına ciddi katkılar sunacağını düşünüyoruz. Çok önemli bir şey değil mi? Lokal yerelden başlamak değişime, gelişime evet. yani. Tabii ki. Tabii ki. Şimdi, projelerinizin ve bu projelerin üretim süreçlerindeki paydaşların katılımını bir kültür haline getirmeye başladığınız zaman insanlar kendi mahallelerinden yerel yönetimle ilişkin söz hakkı sahibi olduklarını hissiyatıyla daha bilinçli daha örgütlü davranmaya teşvik olabiliyorlar. Hı hı. Bu tabi kent üzerindeki söz hakkı seçilme hakkı seçme hakkı bunlar birbirlerini de besleyen unsurlar. Dolayısıyla bu bu alanı açtığımız zaman toplumun gelişmesinde çok önemli bir ayağın açılmış olmasını o noktada görmüş oluyoruz. Bu birçok projeye evrilebiliyor. Hı hı. İşin kendi sahipleriyle birlikte e, projeleri oluşturmak dediğim gibi projeleri hem kalıcı hem geliştirici hem de o kişiler açısından da daha sahip çıkıcı bir noktaya getiriyor, bir vizyona getiriyor. Özellikle günümüzde bir yönetim krizi olduğu herkese de çok malum ama biz Kadıköy üzerinde e, bu yeni ve ilerici kolektif e, düşünme ve yönetim anlayışımızda başkanımızın koyduğu bu e, felsefeyle ciddi mesafe aldığımızı görüyoruz. E, karşılıklarını da bulmaya başlıyor. Evet e, bu konulara döneceğiz yine. Aslında Kadıköy Belediyesi'nin e, bakış açısını bu bağlamdaki projelerin yeniden. E, tekrar Bahriyuv'u çok ekolojik yuvaya dönersek, şimdi ekolojik bir bina ve yuvadan söz ediyoruz. E, çok evet. önemli, e, daha çok kendine, kendi kendine yetebilen, evet. sürdürülebilir bir binadan, bir anlayıştan evet. bahsediyoruz. Peki bunun e, çocukların eğitimine olan... E, Yansıması nasıl olacak? Bununla ilgili bir plan, bir proje başlatılın veya başlatılacak mı? Yoksa sıradan bir eğitim şeklinde mi ilerleyecek? O da aslında süreç içerisinde şimdi ilk planlamamız bunu da kırışımız daha yeni açıldı. Hı hı. Belli bir planlamamız var tabi planlama biraz zaman içerisindeki çocukların ihtiyaçları çocukların talepleri üzerinden şekillenecek. Başta bir eğitim bu noktada belirlemesini çok doğru bulmadık. Hı hı. Biraz ihtiyaçlar biraz da öğrencilerin talepleriyle birlikte bu ve iş birlikleriyle birlikte bu iş yürüyecek. Tabi burada... Aslında bütün bu anlattıklarımızın arka planında yatan şey insanların çocukların daha doğrusu doğayla ilişkilerinin arttırılmasını sağlanması. Hı hı. E biz bu yöndeki bu ilişkiyi arttırabilecek her türlü çalışmaya açmaya çalışıyoruz. Bu alanı yaratmaya çalışıyoruz çocuklar nezdinde. Çünkü kentler betonlaşıyor. İnsanlar artık kentlerin ana e, öyesi yaşayan olmaktan ziyade edilgen bir noktaya doğru gitmeye başlıyor. E, bu çocukları daha fazla etkiliyor. Dolayısıyla e, çocuklara yeşil alanları açmak e, çok önemli. Hı hı. Bu noktada Asıl hizmet ettiği çerçevenin burada doğayla buluşturmak, doğal alanlarla buluşturmak olduğunu düşünüyoruz. Bu da tabii ki eğitim süreçleri de yansıyacaktır. Hı hı. Zaman içerisinde talepleriyle ve istekleriyle paralel bir şekilde. Evet, peki birazcık da aslında böyle kişisel merak. Anaokulundaki yani yuvadaki beslenme ile ilgili herhangi bir şey var mı fikir? Yani oradaki beslenme çocuklara verilen yemek mesela Evet. bahçeden... Alınan yetiştirilen sebze meyveler olabilir hedef o. Ya, da ek... hedef, hedef o. ya da organik hedef. belki beslenme. Mücadele edeceğiz <gülüyor> Hedef O. Ee, onunla yani şimdi bununla ilişkin çalışmalarımız tabii ki aşama aşama başlıyor. Hı hı. Ee, bununla ilişkin biz Hatta başka bir okul mümkün derneği ile de e, görüştük. Kendilerinden fikirler aldık. E, görüşler aldık. 2017 tarihi itibariyle e, bu yönde e, belirli şeyler düşünüyoruz. Tabii e, bu çok uzmanlık alanı bir husus. E, oradaki yetiştirme süreçlerini buraya katabilmek de belli bir zaman istiyor. Dediğim gibi bunu bir, biraz zamana yayarak bu sene biraz bu noktalara itibariyle bizim için bir deneyimleme süreci evet. olacak. Zaten Türkiye'de ilk defa olan evet, bir şey ikinci bir yazdı. senesinde yani ben şimdi ayarladık, eptik dersem... Doğru söylememiş tabii. olurum. Ama bunları düşünüyoruz, konuşuyoruz. Bununla ilişkin e, kafa yoran, e, çalışan insanlarla da birlikteyiz şu anda. <gülüyor> bir aradayız. E, bu düşünme süreci devam ediyor. E, belli bir noktaya geldikten sonra karar vereceğiz. Zaten bu konuda da açık bir e, belediyecilik anlayışınız var evet. anladığım kadarıyla. Yani tabii, tabii. fikirleri de e, tabii, tabii. herhangi biri kapınızı çalıp tabii, tabii. benim böyle bir fikrim var dediği noktada. Tabii. Tabii. ...güzel karşıladığınızı tabii. düşünüyorum. Tabii, tabii. Ee, diğer yandan bu az önceki konuya da... ...yeniden dönersek aslında... ...şöyle bir durumda söz konusu... ...yaşamla ilgili, hayatla ilgili... ...umudumuzu kaybetmeye çalışıyoruz... Yani umut, ...özür dilerim... ...umudumuzu yeniden yeşertmeye çalışıyoruz ama... ...bir yandan da hani e, yavaş yavaş da kaybolduğu bir nokta var... ...çünkü insan sürekli tüketiyor... ...tükettiğin yerine koymuyor... Hı -hı. ...koymadığı zaman bu çok çok ciddi bir kriz aslında... ...ve e, yani aslında... ...insanın türetiği olması lazım gerçekten... ...kavram olarak... Hı -hı. ...tüketirken tükettiğinin yerine yenisini koyuyor olması lazım... Hı -hı. E, ...ve bu... Çok acil bir şekilde önemsenmesi gereken çok da siyasi bir mesele aslında. Evet. Yani en önemli problem e, çok acil bir şekilde odaklanması gereken şey gıda. Evet. E, onarmak aynı zamanda yani evet. bozmadan hatta evet. mümkünse üzerine onarmak. Bu konuyla ilgili e, bu önemli bir adım oldu aslında ekolojik yuva. E, çünkü genç yaşta daha çocuk yaşta e, ki bireylerin farkındalığını artırmak adına. Bununla ilgili Kadıköy Belediyesi'nin yaklaşımını... Ee, birazcık dinlemek isteriz sizden. Yani genel bir tabii ki projeleriniz var devam ediyor ama nasıl bir bunun farkında mısınız gerçekten bu durumun? Şimdi e Umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Ee, umutluyuz. Evet. Bunu da e, gerçekten aslında inanarak söylüyorum. Çünkü Kadıköy Belediyesi olarak, Kadıköy Belediyesi'nin bir çalışan olarak... E, ...iki buçuk senelik bu emek süreci içerisinde e, gördüğümüz, gözlenmediğimiz şey... E, ...umut edersek ve bunun için çalışırsak gerçekten de bunun karşılığını bulabileceğimizdir. Dolayısıyla biz e, başkanımız... Her hafta mahallelerde bu noktada ziyaretler yapıyor. Bu mahalle ziyaretlerinde mahallelilerle oturup mahallenin sorunlarını dinliyor. İnsanların insanları dediğimiz gibi az önce de bahsettiğim gibi ee, sadece sorun söyleyen bir taraftayız gel çözümün parçası da ol dediğiniz noktadan itibaren hayata geçiyorsunuz ve artık o da o sorun için mücadele etmeye düşünmeye yeni çözümler üretmeye başlıyor. Bunun kümülatif toplamında e, Hı -hı. toplumsal değişim açısından bir noktadan başka bir noktaya evrilebiliyoruz. Onun için bugün yaşadığımız toplumsal siyasal e, kültürel belki ekonomik krizlerin e, hepsinin gerisinde aslında toplumumuzun ...umudunu kaybetmemesi ve yerelde yapılabilecek toplumsal, kamusal ne kadar problem varsa bu noktalara eğilmesi, bu noktalar üzerinden politika üretebilmesi ve politikaların uygulanması noktasında denetleyici bir rol üstlenmesi gerekiyor. Biz Kadıköy Belediyesi olarak bu paydaşları bir arada görüyoruz. Yani Kadıköy Belediyesi'nin müdürleri, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, belediyenin tüm çalışanları bir bütünüz. Hı hı. Ee, ve bu bütün aynı zamanda Kadıköy'ün diğer bütün bu hizmetlerinden e, birebir yararlanan e, veyahut dolaylı olarak yararlanan Paydaşlar ile birlikte ortak ürettiği bir süreçtir. Dolayısıyla Kadıköy, Kadıköy sınırları içerisinde gelişen bu e, değişen işte mesela size şeyden bahsedebilirim. Kadıköy'de e, kamusal hiçbir havuz yoktu. Hı hı. E, önümüzdeki sene içerisinde e, toplam 2285 metrekarelik büyük bir acı Badem'de yüzme havuzu ve spor e, merkezi oluşturuyoruz. Hı hı. E, kamuya yapılan yatırım aslında topluma ee, hepimize şahsımıza ve geleceğimize yapılan yatırım oluyor Bunu çok açık net olarak söylüyorum Burada e, kamu olan inancımızın arttırılması gerekiyor Kamunun hepimizin üzerinde ortak bir değerimiz olduğunu e, görmemiz gerekiyor e, Kamusal gelişim toplumsal gelişimin ana e, motoru olduğunu e, bilmemiz gerekiyor Hı. Bu noktada biz başkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapmış olduğu bir konuşma var konuşma çok önemli e, kamu arazilerinin hiçbir şekilde hiçbir surette hiçbir gerekçeyle satılmamasını e, hı hı. savunuyor. Evet, bir... Bunun diğer belediyelerimize de e, biz e, örnek olmasını diliyoruz. Çünkü İstanbul'da yaşam alanları daralıyor yaşlılarımızın e, sosyal alanları daralıyor çocuklarımızın gidecekleri kreşler daralıyor. Bu noktaların geliştirilmesi gerekiyor. Kamunun bu noktada güçlendirilmesi ve hepimizin eşit yararlanma haklarının ve yollarının açılması gerekiyor. Bakın ben size belirli sayılar vereceğim. Bu sayılar tamam. önemli. Şimdi kültür merkezlerimizden yılda ortalama 1 milyon kişi faydalanıyor. Etüt merkezlerimizden yılda ortalama 3500 çocuk. Çocuk ağız diş sağlığı merkezimizden 30 bin çocuk. Yine ağız diş ve sağ Ağz Vedis Sağlık Merkezinde bulunan engelli ameliyathanesinden yılda ortalama 150 ücretsiz ameliyat oluyor. Bu Türkiye'nindeki herkes hizmet veriyor. Hı hı. Engelli hı hı. ameliyathanesi ve tamamıyla ücretsiz ve sadece Kadıköy Belediyesinde olan bir hizmettir. Bunu da altını çizmek istiyorum. Beş sağlık poliklinikimiz var. Yılda burada da 50 bin kişiye ayakta teşhis ve tedavi hizmetleri veriyoruz. Bu da tamamıyla ücretsizdir. Geçici hayvan bakım merkezimiz var. Bir de hayvan barınağımız var biliyorsunuz. Ee, bir yıl içinde yaklaşık 5000 bin hayvanı aşılıyoruz. 8000 bin hayvan tedavi ediliyor. Ee, mamografi kadın sağlığı merkezimiz var. Evet, kadına da aslında bir yandan da e, evet. geçiş yapmak için Oradan toplaça da gireceğim. O da çok önemli bir proje. Hı -hı. Mamografi ve kadın sağlığı merkezimiz yılda ortalama 10 bin kadın faydalanıyor. Hı -hı. Ee, bunun hani önemini siz de gayet iyi biliyorsunuz. Tabii. Ee, ve tamamıyla buradaki hizmetler e, en üst düzeyde teknolojik olarak e, şu anda Türkiye'de bulunan en iyi makinalarla yapılıyor ve tamamıyla ücretsiz. Bununla birlikte öğrenci yurdumuz var. Yani e, onda da senede 300 300 e yakın öğrenci alınıyor. Şeyimiz işte yaşlılar, kadınlar, gençler e, ve diğer dezavantajlı gruplar e, toplumun Tüm kesimleri, e, ihtiyaç sahibi tüm kesimlerine yönelik dediğimiz gibi onları sürecin içine katıp onlarla birlikte proje oluşturup onlarla birlikte bu projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Şikayet etme, gel e, yani bir problem varsa aslında gel çöz, bir, gel çöz. Aynen, çözmemize aynen. yardımcı ol. Aynen, gel çalış. Bu sürece dahil ol. Gel çalış, çalışarak ancak bu süreci aşabiliriz. Hı. Yeni projeler üreterek toplumsal sorunları e, bu noktada içine dahil olarak çözebiliriz. Çünkü... E, bu e, karanlık gibi görünen Ortamın arasında, arka planında e, güzel günler e, gelecek. Biz bu güzel günler için çalışıyoruz. Bugünden e, amacımız bu. Kamudaki bulunma hedefimiz de bu. Başkanımızın bize sunmuş olduğu felsefe de bu. E, bu felsefe e, çerçevesinde e, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hı hı. Kadınla ilgili kadın e, ürünleri evet, evet, evet. ile ilgili bir, Şimdi, şey, bir projede var sanıyorum. E, orada bir e, Belediye başkanımız ilk geldiği günler itibaren kadınlarla ilişkin e, projelerde yine aktif olarak kadınların katılımı ve kadınların kendilerinin karar verme sürecinin yaratılması noktasında bir e, alan açtı. Bu noktada e, kadınlar çağrıldı. Onların fikirleri alındı, görüşleri alındı, ihtiyaçları belirlendi ve pottaç projesi, potlaç kadın el projesi çıktı. Ee, potlaç kadın el emeği, e, kadınların kendi el emeği ürünlerini e, sattıkları bir pazar haline dönüştü. Mayıs 2016'dan itibaren faaliyette evet. yaklaşık e, 300'den fazla e, bugüne kadar e, kadın bu faaliyetten yararlandı. Kasım ayı içerisinde de Cadde Bostan Kütür Merkezi'nde Potlaç'ın dükkanı açılacak. Hmm. Bir üstüne geçilecek burada. Pazar nasıldı? Her hafta bir pazar evet, mı kuruluyordu? Evet farklı yerlerde Kadıköy hmm. farklı yerlerinde pazar kuruluyordu. Şimdi e, Kasım ayı içerisinde Caddebostan Kültür Bostan Merkezi'nde Kadıköy Belediyesi'ne ait bir e, dükkan tamamıyla bu işe e, tesis edilecek. Bence çok iyi bir çalışma çok değerli bir çalışma. Umarım bu diğer e, kamu kurumlarına da önem Örne, olur. Şartınız ne buradaki? Sadece e, kadının kendi ürettiği kendi, olması Evet, evet. Sadece o. Evet, önemli bir şart gerçekten. E, çok keyifli, umut verici bir sohbet oldu. Ben e, bitirmeden aslında bugün çok fazla ekoloji, ekoloji e, kelimesini kullandık. Evet. E, hazır bu kelimeyi de kullanmışken. Evet. E, buğdayın %100 ekolojik pazarlarının da duyurusunu yapayım. Aslında buna da bir bilare değinmek istiyorum organik pazar meselesine ama o belki başka bir programa kalır. Evet. Cuma günleri Bakırköy'de, cumartesi günleri Şişli Feriköy'de, pazar günleri Kartal ve Küçükçekmece'de %100 ekolojik pazarlarımızdan alışveriş yapabiliyorsunuz. Onur Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, çok iyi bir program oldu. Evet. Yeniden zaten iletişimde kalırız evet, evet, bence. Evet. Ben size genel olarak problemle gelip evet. onu çözmek için de bir yandan bir çözüm Hı. Ee, bulacağımı düşünüyorum. Evet evet. Her zaman ee, bekleriz. Çok teşekkürler. Kadıköy'de buluşmak ve görüşmek üzere. <gülüyor> çok teşekkürler. Görüşmek teşekkür üzere. Ee, siz de sayın dinleyiciler keyifle kalın. Hoşçakalın. Doğumdan hasada ekolojik yaşam. Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabade.